Günaydın. Bayramın son gününde yine birbirinden yeni imza kampanyalarıyla pek çok mücadele alanından haberler vereceğiz. İlk kampanya Sağlık Bakanlığı'na ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na yönelik başlatılmış ordudan Ömer Karahan'ın talebi, Aile sağlığı merkezlerinde sadece tıbbi sekreter tercih edilmesi. Ömer diyor ki, yönetmelik gereğince aile hekimliğinin amacının sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde aile hekimleri sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmeti personeliyle güvenlik, temizlik, kalorifer, sekreterya ve benzeri hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ya da hizmet satın alabilirler ifadeleri kullanılmıştır. Sağlık hizmeti konusunda aile sağlığı merkezlerinde her vatandaşın bir aile hekimi ve hemşiresi bulunmasına rağmen sağlık hizmetinin dışında da onlarla ilgilenecek, bilgilendirecek ve iletişim sağlayacak personel bulunmamaktadır. Bu pozisyon için eğitimsiz veya bilgisiz kişiler tercih edilmekte hastalarla doğrudan iletişim sağlamamakta ve sorunlar yaşanmaktadır. Ya da aynı pozisyonda ebe, hemşire, sağlık memuru gibi diğer sağlık personelleri tercih edilmektedir. Bu personeller hastalarla iletişimden çok hastalara sağlık hizmeti vermek için kullanılmakta ve aile sağlığı elemanlarının işini yapmaktadır. Aynı zamanda görevlendirilen personelerin aile sağlığı merkezinin resmi yazışmaları hakkında da bilgisi olmadığı için sorunlar yaşanmakta ve üst kurum toplum sağlığı merkezlerince uyarılar yapılmaktadır. Özel sağlık kurumlarının daha çok tercih edilmesindeki en önemli unsur verdikleri sağlık hizmetinden çok. Hastayla ilgilenmeleri ve doğru iletişimi sağlamalarıdır. İlgili yönetmelikte tıbbi sekreterlik mesleği, sağlık kurumu ve kuruluşlarında sağlık hizmet sunumunun devamlılığı esasıyla tıbbi iş ve işlemlerin gerektirdiği haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür şekilde tanımlanmıştır. Tıbbi sekreterler, sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırmak için aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı ile birlikte çalıştırılması gerekli olan sağlık personelidir. Aile sağlığı merkezlerinde gruplandırma kriterlerinde sadece tıbbi sekreter çalıştırılması getirilirken sağlıkta hedeflenen kaliteye ve hizmete ulaşılmış olunacaktır. Aile sağlığı merkezlerinde yardımcı personel olarak tıbbi sekreterin tercih edilmesiyle birlikte çalışan personellerin de çalışma usul ve esaslarında yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Yönetmenlikte aile sağlığı merkezlerinde gruplandırmadan dolayı aile hekimi başına haftada 10 saat olmak kaydıyla yardımcı sağlık personeli veya tıbbi sekreterden Birisinin çalıştırılması mecburiyeti getirilmiştir ve çalıştırılan personel için ödemeler aile hekimlerine yapılmaktadır. Fakat ödemelerin şekli ya da miktarı hakkında bilgi verilmemiş, bu da çalıştırılan personelin mağdur olmasına neden olmuştur. Denetimlerin yetersiz, eksik yapılması sebebiyle işveren ya da alt işveren tarafından çalıştırılan personeller farklı fiyatlara çalışmakta olup personelin sigorta prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılmaktadır. Bu tür uygulamalar hem çalışan personelin hakkını alamamasına, mağdur olmasına hem de vergilerin doğru ödenmemesi nedeniyle devletin mağdur olmasına neden olmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe göre aile sağlığı merkezlerinde çalıştırılması gereken tıbbi sekreterlerin tanımı Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik ile üniversitelerin tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümü mezunu olması gerektiği şeklinde açıklanmıştır. Fakat denetimlerin eksik ve yanlış yapılmasından dolayı Türkiye genelinde gerek ticaret meslek liselerinin tıp sekreterliği gerekse özel kurumlardan alınan tıbbi sekreterlik sertifikasıyla ile çalışan personel bulunmaktadır. Bununla ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi'ne başvurular yapılmış ve gerekli yerlere müdahaleler edilmiş olmasına rağmen bu tür durumların hala yaşandığı bilgisini alıyoruz. Ancak bizler dışarıdan vatandaş olarak nerede, kimlerin hangi şartlarda çalıştığını bilemiyor, takibini de sağlayamıyoruz diyor. Ömer ve tıbbi sekreterlik eğitimini almış bireyler olarak gerekli düzenlemelerin yapılacağını umduklarını söylüyor. Sıradaki haberimiz için İstanbul'a geçiyoruz. Zehra Erkoş kampanyasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatmış, diyor ki şehir hatları vapurlarının 24 saat sefer yapmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un gece ulaşımının kısıtlı olması ve iki yaka arasındaki geçişlerde en uygun ve en ekonomik ulaşım hattı olarak vapur hattının çalıştırılmıyor olması kabul edilir değildir. Belediyeler, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda 7-24 ulaşım hizmeti sunmak zorundadır. Farklı iş kollarında çalışan, sosyal yaşamlarında farklı saatlerde kenti kullanmak zorunda olanlar, farklı saatlerde kenti kullanmayı talep edenler için de Kamusal hizmet sunulmalıdır. Belediyeler kentte yaşayan her kesim için eşit hizmet sunma anlayışında olmalıdır. Aksi takdirde kenti belediyelerin uygun gördüğü formatta yaşamaya mahkum edilmiş oluyoruz diyor Zehra bu kampanyasında. Ve şimdi Gaziantep'ten bir haberle devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi devri alem para müzesine sahip çıkılması. Kampanya başlatan Abdi Erkal şöyle demiş, dünyanın en büyük kentlerinden Gaziantep, kültürel anlamda da kendini kanıtlamış bir şehrimiz. Ancak Gaziantep'te bir yer var ki Türkiye'de örneği yok, dünyada ise sayılı. Eski bir koleksiyoner olan Esat Kaplan'ın kendi imkanlarıyla oluşturduğu ve Devri Alem Para Müzesi adını verdiği bu yer eski bir Rum evi. Burayı kendi olanaklarıyla kiralayan Esat Kaplan, Avrupa'ya işçi olarak gittiği günlerde, bir gazeteden okuduğu yazıdan esinlenerek toplamaya başladığı ve dünyanın her yerinden sayısı 250 bini bulan paraları sergiliyor. Ancak buraya müze demek biraz zor. Eserler gerçekten çok değerli ama Esat Kaplan tek başına. Ayrıca kiraladığı ev oldukça küçük ve bakımsız, kendi de burada kalıyor. Paraların çok azı bir kısmı düzenli şekilde sergileniyor, çoğu ise kutunun içinde ya da topluca bir yerde bekliyor. Esat Kaplan'ı 2011'de tanımıştım. O günden bugüne değişen pek bir şey olmamış. Başvurduğu kurumlardan olumlu yanıt alamamış. İsteği ise basit. Bu eserlerin gerçek bir müzeye taşınarak burada çalışacak kişilerin de olmasını sağlamak. Ayrıca Esat Kaplan elinde aynısı olan paraları bir başkasına bağışlayarak bağışladığı kişinin de bir para açmasına destek vereceğini söylüyor. Son olarak para müzesi gelenlerin bağışlarıyla her geçen gün büyüyor ve her geçen gün o evde biraz daha yer açmak gerekiyor diyen yani Abdi. Bu müzeyi kazanmanın Gaziantep'ten çok Türkiye için önemli olduğunu ifade etmiş bu kampanyasında. Ve gelelim günün son haberine Gaziantep'ten sonra İstanbul'dayız. Küçükçekmece İnönü mahallesinden seslenen Yeşim Arslan diyor ki... Küçükçekmece İnönü Mahallesi otobüsünü geri istiyoruz. 98İ ve 89İ İnönü Mahallesi otobüslerimiz. Artık Atakent ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden kalkarak ancak 19. ve 20. durak olarak geçiyor. Böylece otobüsler mahallemize geldiğinde zaten dolu geldiği için durakları transit geçiyor. 69.437 nüfusu ile Küçükçekmece'nin en kalabalık mahallesi olmasına rağmen İETT sadece geçiş güzergahı olarak bakıyor ve mahallemize otobüs hattı vermiyor. Otobüs hatlarımızın eskiden olduğu gibi ilk durak Çamlık Altıngarı'ndan kalkmasını istiyoruz, diyor Yeşim. Türkiye'nin her köşesinden sağlık, kültür, ulaşım hangi konuda olursa olsun vatandaş haberlerini, sorunlarını, taleplerini Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.